Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, BBC Türkçe'nin haberine göre Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa'da üretilen et, süt ve süt ürünlerinin bütün dünyada tanıtılmasını ve geniş bir pazarda alıcı bulmasını amaçlıyor. Bu nedenle sektöre yönelik reklam kampanyaları için 2022 yılında yaklaşık 54 milyon euroluk bir bütçe ayrıldı. Ayrıca komisyon tarafından et ve süt ürünleri tüketimine yönelik kampanyalar için de 39 milyon euro harcanacak. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen WonderfulBeef.eu yani Harika Sığır Eti adlı internet sitesinde kırmızı et konusundaki basma kalıp anlayışı değiştirmek ve bu ürüne olan güveni yeniden yaygınlaştırmak hedefleniyor. Hayvan hakları savunucuları ve çevre örgütleri komisyonun bu kararını Büyük tepki gösteriyor. Örgütlere göre daha fazla et ve süt ürünleri tüketimi Avrupa Birliği'nin iklim ve sağlık hedefleriyle çelişiyor. Hayvan refahı için mücadele eden Dier-Undrecht adlı örgüt Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu girişimini eleştiriyor. Avrupalı vergi mükelleflerinin parasının bu şekilde harcanmasının tuhaf olduğunu savunan örgüte göre bu kampanya aynı zamanda Avrupa Birliği iklim ve sağlık hedeflerine de aykırı et ve süt sektörünün daha fazla sera gazı salımına neden olduğu yönündeki araştırmaların ardından çevre örgütleri de Avrupa Birliği'nin bu ürünlerin tüketimini teşvik eden kararlarına karşı çıkıyor. Avrupa Birliği Komisyonu tepkiler üzerine 2020 yılında tarımsal ürünlerin tanıtımı programını yeniden gözden geçirme kararı almıştı ancak bu karar hala hayata geçirilmedi. Evrenselden Özer Akdemir'in haberine göre Yavan Hayatı gözlemcisi Seçkin Barbaros, Cimer başvurusunda Flamingo yavrularının ölümlerine ilişkin valilikçe yapıldığı duyurulan araştırma sonuçlarını sordu. Barbaros başvurusunda söz konusu incelemeler kapsamında sorumlu kişiler saptanmış mı? Sorumlu kişilere herhangi bir ceza yaptırım ya da soruşturma uygulanmış mı? Söz konusu inceleme kamuoyuyla paylaşılacak mı? Flamingoların ölümüne neden olan olayların bir daha yaşanmaması yönünde... Gerekli önlemler alınmış mı gibi sorularına yanıtlar istedi. Konya Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Barbaros'a gönderilen yanıtta Flamingo yavrularının ölümüyle ilgili Konya Valiliği bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından yerinde incelemeler ve değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek olay yerinden alınan örneklerin patolojik sonuçlarına göre herhangi bir zehirlenmenin söz konusu olmadığı inceleme komisyonu tarafından hazırlanan raporda Küresel iklim değişikliğinin ülkemizde ve özellikle Konya kapalı havzasında kendisini hissettirmekte olduğu, Tuz Gölü'nde yaşanan bu olaydan küresel iklim değişikliğiyle artan buharlaşmanın da etkisi olduğu, bu nedenle havzada yaşanan su sorununun hayatiyetlerini devam ettirebilmek için suya ve besine ihtiyacı olan flamingoları olumsuz yönde etkilemekte olduğu, beslenme yetersizliği ve doğal seleksiyon neticesinde de belli sayıda flamingo ölümlerinin gözlendiği belirtildi. Evet tabii ki burada önü kesilen dereler, sulama projeleri, çok su harcayan tarımsal bitkilerden pek bahsedilmemiş anlaşılan. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Çağlar Keyder'le Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Zafer Yenal'ın bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Bilim Akademisi'nin popüler bilim platformu Sarkaç'ta yayınlanan ortak makalesinde İklim değişikliği ve devlet politikalarından kaynaklanan Türkiye'nin büyüyen tarım sorunu ele alındı. 2022 ya da 2023'te buğday ithalatına ihtiyaç duyulduğunun altı çizilen makalede kendi buğdayımızı dahi yurt dışından temin etmek durumunda kalıyoruz tezinin artık gerçekleştiği belirtildi. Türkiye'nin büyüyen tarım sorunu iklim değişikliği ve devlet başlığıyla yayınlanan Profesör Çağlar Keyder ve Profesör Zafer Yenal imzalı alıma tarıma elverişli toprakların yer değiştirdiği, Türkiye'nin iklim değişikliğine bağlı çevresel ve ekonomik kırılganlığı yüksek ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı. Tüyin 2021 yılında buğday üretimi tahmininin 17.7 milyon ton olarak açıklandığı bu rakamın son 20 yılda 20 milyon ton civarında seyrettiği belirtilerek. Bu yılda bu gidişata göre gelecek yılda net buğday ithalatına ihtiyaç duyulacak. Yani yıllardan beri duyduğumuz kendi buğdayımızı dahi yurt dışından temin etmek durumda kalıyoruz tezi maalesef gerçekleşiyor dendi. 2000 yılından bu yana buğday ekim alanlarının 9 milyon hektardan 7 milyon hektara düştüğünün altı çizildi. Buğday üretiminin düşmesinde devlet politikalarına güvensizliğinde neden olduğu belirtildi. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Musallı mahallesinde 2013 yılında kurulan krom ocağı ve zenginleştirme tesisine ait atıklar toplandığı havuzda yaşanan çökme ile çevreye yayıldı. İlçenin Musallı Darı Sekesi Şahinpınarı meykiğindeki Deliçay üzerinde kurulu krom atık arıtma ve depolama havuzu etkili olan yağışlar sonrası çöktü. Zehirli atıklar Deliçay derisine karıştı. Parmak kurdu ve Şahinpınarı mahallesinin Arkasında bulunan Tali yoldan Musallı Mahallesi'nin yolu taşlarla kapatıldı ancak çökme nedeniyle kapatılan yol halen açılamadı. Maden ocağındaki isim değişikliğine de dikkat çeken mahalle muhtarı Ferhat Turan arıtma havuzları önceden aşağıdaydı. Yeterli gelmedi galiba yukarıya aldılar. Haftada 2 ya da 3 gün buradan geçiyorum. Kenarda gördüğüm su önceden yoktu. 20 gün önce buradan akmaya başladı. Büyük ihtimalle havuzda bir kaçak vardı ve bu kaçaktan dolayı bu malzeme